Mâ jitâ mâd-i hânbî ve Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Sallallahu taala alâ seyyidina mevlânâ muhammedin alâ âliye ve sahbî ecmaîn. terhib ve terhib dersimizden ilim babındayız. E, i̇lmin, din ilminin, ahiret ilminin, öğrenmenin ve öğretmenin faziletiyle ilgili hadis-i şerifler okuyorduk. Sırayla takip ettiğimiz dersimizde inşallah bu akşamda dört e, hadis-i şerif Rabbimiz bir mani vermezse dört hadis-i şerif okuyacağız. Ve böylece e, sırada gelen hadis-i şerifleri e, takip edeceğiz. وَرُوْيَ عَنَى عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ Abdullah ibn-i Mesud Hazretlerinden rivayet ediliyor. Hani Nebi sallallahu te ale aleyhi ve selleme kal, Rasulullah sallallahu ale aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bu hadis-i şerifte çok büyük müjde vardır hakikaten. Yani ben de bunu hatırlamıyordum ben bu hadis-i şerifi. Belki de hiç görmemiştim yani. Tabi geçen derslerde mütalaa derken gördüm de tergib teripte yani ilk rastlıyorum. Başka kitaplarda da rastlamadım ben buna. Çok büyük bir müjdeymiş yani hepimize. Mubarek olsun, müjde olsun. E, Deylemi bunu e, rivayet etmiş. E, zaten e, diğer şeylerde, kaynaklarda olsa, hiç, bazı kere rastlıyoruz da Deylemi'nin bazı hadis-i bulunamıyor. Men ama hafız münziri bunu kabul edip naklettiyse tergib-i bitmiş. hafız münziri çünkü hüccet. Yani e, hadis ilminde e, delil kabul edilen bir zattır. Bu Ad-i Şerif'te ne buyurmuş? Sallallahu aleyhi ve sellem ''Men tealleme, ''Her kim öğrenirse baben'' bir mevzu ''Mine'l ilm'' ''İlimden bir bab'' demek bir mevzu. Efendim İşte fıkıhtan bir mevzu, zekattan, abdestten, gusulden, taharetten, işte benim ferâizden, mirastan, hangisi olursa yani din ilmidir bunların hepsi. Allah'ımızın Celle Şan'ı Celle Celaluhu bildirdiklerinden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, buyurduklarından e, bunlar din ilmine girer. Tabi ayet ve hadisten e, istimbât eden, iştihad eden fukuhaya zamın e, beyanları da din ilmidir. Yine hadisten tasavvufçuların, meşayihin e, aldıkları ilimler, o da din ilmine girer. Onun için şey, Efendi Hazretleri hep sayan tefsir, hadis, fıkıh, hakait, tasavvuf. Yani beş tane mesele sayardı bizim Efendi Hazretlerimizin ee, şeyi budur. Ee, tefsir, Kur'an-ı Kerim'in izahı Hadis-i Şerif, zaten Rasûlullah sallallahu aleyhi ve beyanları. Fıkıh, müştehitlerin bunlardan çıkardıkları. Ak'a ait, yine e, kelam itikat itikad ulemasının işte Ömer Nesefiler, Teftezâniler gibi işte Mamatürîdîler, İmam Eş-i başta tabii onlar esas, en başta onlar. Onların ayet-i hadisten anladıkları itikadi konular. E çünkü bunlar Kur'an'da hadiste dağınıktır. E, bir de birbirine mukaseşler. E, birbirini şerh eden, izah eden e, bölümleri vardır. İşte bu imamlar bunları toplamışlar. Hepsini hata etmişler. Bütün hepsini görmüşler. Ondan sonra bir e, hazır vaziyette bizim önümüze sunmuşlar. İşte buna itikadilmi deniyor. Yoksa hepsi hadiste var. Ondan sonra tasavvuf. Tasavvufta Evliyâullah'ın, Allah'ın ı Kirâm'ın e, bu büyükleri, tabi bunlar çok evvele dayanıyor. Yani Hasan-ı Basri'lerden başlayan işler, Tâbi'nin döneminden başlıyoruz. Ondan sonra Cüneyt-i ve vesaire. Ebu Talib-i eser veren bu hususta, yani ilk dönem e, zatlar. Bunlar ne? Bunlar da ayet ve e, İslam ahlâkı, e, zühd, e, haramlara karşıdan uzaklık, takva. ...dünyaya karşı soğukluk, zühd, vera şüphelerden sakınmak gibi tasavvufunda bazı tabi özel şeyleri vardır yani. Ee, bu usta... konular, ilgilendiği konular vardır. Bunların hepsi e, din ilmidir. Bunların hepsi din ilmidir. Ee, ama tabi... ...yani Vahdedi Vücud'un incelikleri, işte efendim felsefe karışık ilmi kelam, bunlar buraya dahil değildir. İçine felsefe ve mantık karışan ilmi kelam dilimine dahil değildir. Ondan sonra, yani bazı tasavvuf e, adına e, konu edilen, adet-i vücut gibi şeyler falan, bunlar zaten Bursa Sohbeti'nde dedik, i̇bn Arabi Hazretleri'nin de muradı, maksadı anlaşılmadı. Bu da desttir, uydurma iftiralar vardır. Dolayısıyla o konular, yani tasavvufun konuları değildir. Tasavvufun konusu, haramlardan sakınmak, takvada zirve, huşu. Kalbin allah Teala Teala'ya karşı saygısı, derin saygı. Hudur, kalbin allah Teala Teala'ya karşı e, boyun eğmesi. Kalbin, kafanın boyun eğmesi değil. Rükuda, secdede biz, kafalarımız eğiliyor. Ama kalbimiz dikine gidiyor. Yani nefsimiz dikine gidiyor. Nefis dikine giderken e, başın eğilmesi bir işi şey kurtarmaz. Çünkü içeride nefis neler pişiriyor. Onun için buna hudur denir, huşur denir. Yani tasavvufun ilgi alanı bunlardır. Züht, dünyaya karşı soğukluk dünya zevklerine, şeyvetne karşı isteksizlik ve rağbetsizlik, zikre ve ibadete karşı rağbet. işte azimetle amel etmek, işte farzlar, vaciplerden sünnetlerden sonra nafilelere ihtimam göstermek, nafileleri fuzuli mubahları terk etmek, fuzuli mubahları. Mesela mubah serbest yemek yemek serbest, haram haram olana kadar. insan, efendim haram yemedikten sonra işte ee, çay içer, kahve içer, meyve yer, sebze yer, işte benim çekirdek çitler işte benim e, e, ne diyorsunuz ona e, kuru yemiş, kuru yemiş mağpeti çoktur bizde yani e, bir yeme iki yemek kadar kuru yemiş kalori verir mesela karbonhidratlık ve kar kalorisi. E, bunlar hepsi böyle üç öğün, beş öğün, yedi öğün insanların önünde bir şeyler geliyor gidiyor. E, bunlar muhtedir, haram değildir ama fuzuli muhtedir. Fuzuli mubah olunca da mesela tasavvuf fuzuli mubahları da terk etmek konusu mesela. Fıkıhta bile bunu belki hiç bu kadar incelemez. Tasavvuf inceler. Bunlar hep din ilmidir anladınız mı? Din ilmi nelerdir? Dinle ilgili ilimler kaç kısımdır? Yani bunu anlatmış oldum şimdi size. Başlığı bu konu. Bu çok önemli. Çünkü öbür türlü adam Kur'an'ın dışında din ilmi yok diyor. E, bütün e, ilimleri inkar ediyor yani. Şimdi hadis-i şerif ne buyur? İlimden bir mevzu öğrenen. ilimden bir mevzu. Demin saydığımız e, dallar, efendim, e, kaynaklar, tefsir, hadis, fıkıh, akay, tasavvuf. Beş şey. Ya bu tabi tefsir, hadis anlamak için talebeler medresede sarf okur, nahib okur, bilmi beğen, beyan maniye okur, falan. Bunu konuşmuyoruz. Bu şimdi sizi genel halkı ilgilendirmiyor. O, e, tefsir hadisinin Arapçasını ilk kaynaklarını anlamak için e, irtisas yapanlar için olan, o da din ilmidir. O da din ilmidir. Medresede adam üç sene, beş sene, saf, nahi, şu şubu okuyor, mani, beyan, bedi okuyor. Bu niye okuyor? E ben de okudum. Okumasam tefsir anlamazdım ki. hadis anlamazdım ki. O ayrı bir şey. Ama sizin gibi genel e, izleyicilerimiz, e, tabii ki sarf Naif falan bilmez yani onu okuması da şu anda gerekmiyor. Zaten sohbet dinliyorsunuz. Bir de e, alimlerin yazdıkları Türkçe e, tefsirler, Ru'l Furkan Efendi Hazem'cinin tefsiri, ondan sonra hadis-i şerifler yazıyoruz. Bak 40 hadis çıktı falan. Dolu benç benim 70 tane kitabım var. Daha dünya kadar. Tabii ki Türkçe şeyler biraz son dönem e, şeydir yani böyle Türkçenin gerisi yok. Enneatinde 150 100, 100 sene evvel Osmanlıca zaten onu da oku okuyamıyorsunuz. E dolayısıyla Latince mecburen yazıyoruz yani eserlerimizi sizin istifadeniz için. Ve bu da tabii oradan bir ilim öğrensen bu da ilme girer. Yeter ki okuduğun kitaba yazan el üstüne talim olsun. Olduktan sonra tamam. Aynı ilim. Din ilmi maksat millete helal haram öğretmek. Dünyanın faniliğini öğretmek, ahiretin bâkîliğine teşvik etmek, milleti ibadete teşvik etmek olduktan sonra maksat budur. Kim dinden bir ilim, bir bab, bir mevzu öğrenirse... Niçün? Burası da güzel bir şey. Bir var ki kendim amel edeyim, köşeme çekileyim. Neme lazım diyeyim. Bana bulaşmayana ben hiç bulaşmayayım. Efendim kendi kendime evimde, işte belki de çoluk çocuğuna bile böyle adamın lafı geçmez, benim gibi yani. O ayrı bir şey. Ama e, ben hiç olmazsa kendim e, şu zikri yaparım, şu dua yaparım. E, efendim şunu... Allah amel ederim falan, bu belki kendini kurtarır mı bilmiyorum, o da bile zor kurtarır. Ama bir adam niye öğreniyor? E Tabii ki önce kendi amel edecek yani, bunda ne şube var? Kendi amel etmeyenin öğrendiği, öğrettiği tesir etmez ki, insanlar etkilenmez bundan. لِيُعَلِّمَ Li لِيُعَلِّمَ öğretsin için, kime nase? insanlara, bütün insanlara öğretmek istiyor, anladın mı? E bütün insanlara bir insan neyle öğretebilir? Bütün insanlar derken, yani şimdi herkes çıkıp televizyonda konuşup da yüz binlere, milyonlara ders veremez. Ama şu anda sizin, e, hemen hemen her ferdiniz, bireyiniz internette site açıyorsunuz. Bir Facebook açıyorsunuz kendinize. Ne diyorsunuz işte ona, bilmiyorum. Onları unutuyorum. Hatta WhatsApp bir şeyler var. Yani bunlarda da açarak, e, yine fazla insana ulaşabilirsin. Çünkü neden? Bir şey öğrenirsin. Sonra orada bir e, sunum yaparsın. Tefsir ben böyle bir şey öğrendim. Bakın kitabın şurasında, kırk hadisin şu sayfasından, İslam ilmaliinin iman İslam ilmaliinin şu sayfasından, Ruh Furkan tefsirin şu sayfasından. E, çünkü yani tabii binlerce sayfa kitaplar yazmışız e, insanlar bunları. Şey demiyor. Önemli gördüğün, insanların dikkatini çekmek istediğin bir konuyu alırsın iki paragraf, bir paragraf. Neyse, paylaşırsın. E sen şimdi bunu niye okudun o zaman bu tefsiri, bu hadisi, bu fıkri? Niye okudun? Demek insanlara da bir şey öğreteyim niyetiyle okudun. Senin niyetin çok iyi bir şey. Tabi gösteriş yapmak, hava atmak, ben hocam... Ya da ben biliyorum işte bak siz bir şey bilmiyorsunuz. Haşa bu... Bu niyetler inşallah sizde de yoktur, bizde de yoktur böyle bir dava. E, bu kötü bir şey. Ama bir insan daha ilmi tahsil ederken, bir sohbeti dinlerken, bir kitabı okurken... ...ben birkaç insanlara bir şey öğretirim ya. Hanımından başlarsın, çocuğundan başlarsın, efendim arkadaşlarım vardır. Çoğunuzun Whatsapp grubu diye bir şeyleriniz var. Ama beş kişi ama on kişi kimisinin de yüzlerle ifade edilecek sayıda birbirinden irtibatlı insanlar var sizin içinizde. Ya bu çok büyük bir nimet ya. Çok büyük bir nimet. Arada at bir şey işte şöyle bir ayetten bir hadisten. Tabi ayet değil o meali olarak değil. Tefsirli olması lazım. Direkt ayet meale atarsanız ondan sonra egemen başa dönersiniz yani. Ondan sonra işte atıyormuş ya bir tane her cuma. Ha böyle olmaz. Böyle bakara 27, Ali İmran 35, böyle olmaz sakın öyle iş yapmayın. Ayetler mutlaka tefsirli. Yani bizim şey tefsirlidir Kur'an-ı Meclisi ama yine de yeterli değil. Çünkü meal tefsirsiz yeterli olmaz. Tefsirini güzel anlayıp izahla atmak lazım. Ha böyle olursa, efendim insanlara öğretme niyetiniz olmuş olur. Bu salih bir niyet olur, salih bir amel olur. Ee, yani bakın burada bütün Kur'an'ı, bütün hadisleri, bütün fıkıhları demiyor ha. Çok müjde var. Ba ben, ilimden bir mevzu. Ya misvak hakkında bir mevzu atarsın. İşte gece yatmadan evvelki sünnetler hakkında atarsın. Uykudan uyananın okuyacakları hakkında atarsın. İşte ne bileyim taharet bilinmiyor şu an. Ya kardeşim işte hemen tuvaletten çıkar çıkmaz abdest almayın. İstincar istibra diye bir mesele var. Bizim iman ı İslam'ın malinde ne güzel anlattık onu ya. Bir pamuk kullanma meselesi bile yani erkekler için, nedir yani bir pamuk kullanma meselesi? Bugünümüzün insanı hızlı yaşayan, efendim yemeği hızlı hızlı yiyen, namazı hızlı hızlı yetiştiren işte mesai başlıyor işte efendim değil mi? E, memur, işçi, vakti sınırlı yani. Bir abdest alacak, bir yemek yiyecek, bir çay içecek, bir abdest alacak pat küt e, ne oldu? Tahareti bilmeyince istinca bilmeyince namaz olmadı, Abdesti bozuldu çünkü. Hareket yapınca efendim afedersiniz idrar çıktı biraz. E, bir ufacık bir şey çıksa abdest gitti. Adam onu kontrol edemez. E bu istinca nasıl olur? Ba ben minel ilm. İlimden bir mevzu. Tabii bu itikatla inançla ilgili olursa en üstün derecesidir. Sonra ilmihalle ilgili olursa itikattan bir sonra gelir. Anladın mı? Farzlarla ilgili paylaşım farz, farzdır. Vaciplerle ilgili vaciptir. Sünnetlerle ilgili sünnettir. Müstehaplerle ilgili müstehaptir. Edeplerle ilgili edeptir. İlimden bir mevzu. Ama din ilmi ise Allah'ımızın Celle Celaluhu müstahap ne demek? Az bir şey midir? Allah'ın sevdiği bir amel. Bütün İman Rabbi Hazretleri buyurur. Bütün dünya ve içindeki hep yer Allah'ın sevdiği bir amele denk gelir mi? müstahap ne demek? Çok büyük iş yani yine. Küçüğkü fazdar vaziblere hiç konuşamayız. Müslip bile böyle olursa ilimden bir mevzu deyip küçümseme. İnsanlara öğretmek için öğrenirse. Ya işte bundan sonra kalan ömrünüzde hayatınızda ey benim kardeşlerim, hanım kardeşlerim, erkek kardeşlerim. Bak bu kadar eserler yazdır size. Her ay dergi çıkarıyoruz size. Bu dergide hoca efendiler ne güzel fetvalar yazıyorlar. Mesela şimdi e, unuttum. E, şi, Hüsamettin Hoca'nın yazısı mıydı? Mesela bu Ocak sayısında orada konu e, zannediyorum yine fıkıhla ilgili bir şeydi. Tabii o hep fıkıh yazıyor da sizi de ilgilendiren bir şey diye. Mahrem ve helal olmayan kadınlarla tokalaşmak. Günümüzün en büyük afetlerinden ve sorunlarından bir şey. Mahremin değil, anan değil, teyzen değil, hanımın değil, kızın değil. Anladım? mı? Teyze kızı olmaz. Çünkü evlenebiliyorsun. Anladın mı? Halakızı, kızı buraya girmiyor. Mahrem kim? Teyzem mahrem. Halan mahrem. Kızı efendim yabancı. Çünkü yabancı ne demek? Evlenebiliyorsan birinden o yabancıdır ki evlenebiliyorsun daha yakın akrabanla evlenemezsin ki. Bak ne demiş hoca Efendi? sayfa efendim 36. Ba ben minelalim. Al sanaca şey, ilimden bir mevzu. Lale Gül dergisi, Ocak sayısı sayfa 36. Fıkıh heyetimizin başındaki Hocaefendimiz Hüsamettin Hoca. Mahrem ve helal olmayan kadınlarla tokalaşmanın hükmü. Hükmü. Fıkıhtan kaynak vermiş adam ya. Fıkıhda mı konuşamayacağız ya? Bu memlekette fıkıhda mı konuşamayacağız hale geldik yani? Herkes her gavurluğu konuşuyor. Her pisliği yayıyor. Biz niye ilimden bir mevzu, helal aramdan bir mevzu öğrenmeyelim, öğretmeyelim? Şimdi bunu Vazife edelim. Bu herkese ilgilendiren bir şey. Adamlar kürek gibi elini uzatıyor kadına. Bu kadın şimdi buna el verecek mi, versin mi, vermesin mi? Helal mıdır, değil midir? Günah mıdır, değil midir? Caiz midir, de, değil midir? Hanım kardeşlerimiz için söylüyorum yani şu anda beni dinleyen. Bizi takip edenlere biz dine öğreteceğiz daha. E şimdi alırsınız. Yani her ay çıkıyor, dünya kadar ilim yazılıyor. Hele ki fıkıhla ilgili ise çok önemli tabi. Fıkıhla ilgili yazılarda biraz artırmak lazım. Bu fıkıh meseleleri önemli. E bu BAP'ta yani... Kalender Hoca'nın da tabi yaptığı konuşmalar var. İşte konuşma biraz insanın kafasında kalmıyor. Yazı biraz daha vesikalı oluyor. Belgeniteliği taşıyor falan. Onlardan da paylaşmak lazım inşallah. E onu da ben şimdi aklıma gelmişken, onu da arkadaşlara söyleyeceğim. Ee, ...böylece e, dergide bu kadar fıkıh meselesi var yani. Bir bab öğrendi, niye öğrendi Kadınlar, erkeklerden e, kocası değilse, babası değilse, kardeşi değilse, amcası değilse, dayısı değilse, misal yabancı bir erkekten Toplakaşımız helal mıdır, mıdır, hükmü nedir? Bir bab mesela öğrendi şimdi. Bu otuz mutlaka öğren şimdi. Niçin? İnsanlara paylaşmak için. İnsanlara bunu öğretmek için. Ne olur o ortaya cevabe 70 sıddık. 70 cevabı verilir diyor. 70 sıddık cevabıyla. Yani bu bir misal verdim ben size misal. Deminden beri misal verdim, dolu misal verdim yani. Bu kadar tefsir hadis bütün ilimlerden bir mevzu. Allah için öğrenirse ama niyeti de insanların iyiliği için, insanları bilinçlendirmek için, öğretmek için ise 70 sıddık mükafatı. Sıddık ne demek arkadaşlar? Bunu yatırık ahir Ahır zamandayız, garip zamandayız. Zaten 13'ün şimdi daha iyi anlıyoruz. Öbür hadis, Leventrul <leme enfant się> ile <keto> Ahır zamanda iyiliği emreden olmayacak, kötülükten nehden olmayacak. Herkes ne lazımcı olacak? Herkes geçim derdine düşecek. Gelsin para da nereden gelirse gelsin diyecek. Bu Hüdretülevliyada <router> bu ne aymiş bahani'nin naklet yapacaktır. Ala deremende babamız da bunu çok. Risale-i Hüseyin'in kenarına yazdığı meşhur hadis en tümül yevme diye başlayan birçok vaazda söyledim. Geçen de yine söyleyecek vaazın ortasında konu daldırdım gittim başka tarafa. Hadis yarım kaldı. Sonu yarım kaldı. Geçen işte birkaç hafta evvel. Yani siz bugün beyyine üzeresiniz, Ey benim hesabım. Ayetler sizin yanınızda iniyor. Vahyin nüzüğüne şahit olursunuz. cebrail insan suretinde geldi onu bile gördünüz diyor. Onun için siz duramazsınız. İyiliği emredersiniz. Kötülükten nehyedersiniz. Malınızla, canınızla Allah'ın dininin yaymak için cihad edersiniz. Ama Sekreter. İki sarhoşluk belirecek. Yani şarap içmekten, esrar oyun içmekten beter. Sekretül biri cahillik milletimizi maalesef ilmi seviyesi sıfırın altında eksi 60 dereceden aşağı gitti ve Sekretül iş geçim sevgisi sarhoşlu. Geçim sevgisi şu geçim sevgisi değil yani millet geçinemiyor abi. Askeri ücretten de geçinemiyor. Asgari ücretten de geçinmiyor. Açlık sınırı kaçtır zaten? Açlık sınırından aşağı. E geçinemeyince ne yapıyor? Hanımını da çalıştırıyor. Kızını da çalıştırıyor. Efendim oğlunu da çalıştırıyor. Kız kardinleri Yani bir ailede 4 kişi, 5 kişi artık nenesi dedesi hariç dede bile iş arıyor ya. Dede bile iş arıyor. Herkes geç... eşini bu geçim derdi milleti gerdi. Bu sefer bu millet ne yapamaz? Tefsir mi okursun neden nereden hadisi okuyacak? Bir geliyor eve yemek yiyor. Ondan sonra iki dizi, bir film bilmem ne hatta makara karadan sonra o koltukta sızıyor gidiyor. E bu adamdan ahiretle alakalı ne hizmet bekleyebilirsin ya? İşte size iki sarhoşluk vuracak. Biri cahillik, biri de geçim derdi. Artık felehat emrünü bilme, uru. Ve la tenen alamkeru, la tujaade fi sebil. Ya bir adama namaz kıl diyelim. Bana ne ya? Şu adam işte bak içki içiyor. Haramdır bak ahiret var kardeşim. Ne olur işte Allah kurtarsın. Bana ne ya? Allah'ın dini dünyaya hakim olsun diye bir millet bu millette bir şuur ve gayret görüyor musunuz? Ne Allah'ın dini hakim olsun. Adam evine hakim edemiyor ki. Çocuğuna hakim edemiyor. Üstüne başına hakim edemiyor. Kendi özel yaşantısına Allah'ın dinini tatbik edemiyor. Bu adam da dünya Müslümanlarının derdi olabilir mi yani? O zaman El-Kaimun emredin bil -kitab ve sünnetle emredin kuran bak işte. Bu hadisler şimdi birleşti o hadisi biliyordum ben. Bunu bilmiyordum. Yani bunu yeni bir, geçen hafta tabii okuyamadım sırası gelmedi ama bakarken kitaba görmüştüm geçen dersi hazırlarken. Sırası şimdi geldi. Ahir zamanda cahillik kapladığı zaman, geçim derdine millet düştüğü zaman Kur'an ve sünnetle yaşayanlar ve Kur'an ve sünneti yaşatanlar elli sıttık sevabı alırlar. Bak burada da ne diyor? İlimden bir mevzu öğrenip insanlara öğretse 70 sıttık diye bak. O hadiste doğru, o hadiste doğru. Hatta sahabe ekran şaşırdılar da. İşte dediler ya Rasûlullah Bizim içimizdeki sıttıklardan mı, onların zamanındaki sıddıklardan Her dönemin sıttıkları var. Tabii ki işte bu dönemin sıttığı, Ebu Bekri sıddık gibi bir sıddık olamaz. Ama sıttık demek allah Teala'nın bütün emir ve yasaklarını son derece tasdik eden. Yani peygamberlerden bir sonraki mertebededir. Şehitlerden bile önce geliyor. Kur'an-ı Kerim'de estağfurullah fe ula kemâ enam <gülüyor> Allah'a üzerimden nebiyin ve sıddıkın ve şehidain salih. Allah'ın inam ettiği en büyük ikram ettiği kullar beş vakit namazda her vakit Fatiha'da ne istiyoruz? Salat'al lazine enamte aleyhim. İkram ettiğin, inam ettiğin lütuflarda bulunduğun kulların yoluna bizi hidayet eyle. Peki onlar kimmiş? Öbür ayette söylüyor. Nisa suresinde onu anlatıyor. Başta peygamberler, ikinci mertebede sıddıklar, üçüncü mertebede şehitler, dördüncü mertebede salih Salih demek iyi Müslüman. Emirleri tutan, yasaklardan kaçan, genel manada haramlardan sakınana takva sahibi denir, salih de denebilir. Ama her salih ne değildir? Şehit değildir. Her salih sıddık değildir. Onun bakarsanız diğer üçünün hiçbiri de peygamber değildir ayrıca ama. peygamberle birinci mertebede. Ama öyle bir sıddık olabilir ki aynı zamanda şehittir. Her sıddık aynı zamanda salihtir bir defa. Her şehit de aynı zamanda salihtir, o, o kesin. Ama her salih şehit olamaz, sıddık olamaz. Çünkü mertebe bakımından, e, sıddıksa şehitse haydi haydi salittir. Burada meratip var yani. Ama sıddıklar buradan kaçıncı mertebede? ikinci mertebede geliyor. Peygamberden bir sonra. Başları Ebubek Sıddık'tır radıyallahu Teala. Buyurdular ki, bel Hayır sizin içinizdeki sıddıklardan elli sıddık kadar ya olurlar. Ne demek yani bu bek sıttığın makamına geldi demek değil. Bu bek sıttığın Efendimiz sahabisi olması ve sahaben eftali olması onu kimse kazanamaz daha bitti o. Ama sıttıklık sevap bakımından, mertebe bakımından değil ama sevap bakımından elli sıttıklık sevap alır. Kimden? Sahabenin içerisindekilerden. Etedler ya Rasulullah. Yani nasıl oldu onlar böyle kazanıyor? إِنَّكُمْ تَجِدُّونَ عَلَى الْخَيْرَ Siz hayır yolunda yardımcılar buluyorsunuz. Ahir zamanı gelecek ümmetlerim yardımsız kalacak. Bugün İslam'ı yaşamak isteyene anası yardımcı olmaz. Babası yardımcı olmaz. Oğlu yardımcı olmaz. Kızı yardımcı olmaz. Tek kalır. مَنِتَّبَعَ بِدَعَ النَّاسِ وَجَدَ خَمْسِنَ صَحَابَنَ اَوَكْتَى İnsanların uydurduğu din adındaki bit'atlere, reformlara, bu ilahiyatçıların çıkarttıkları işlere uyanlar 50 arkadaş bulur. Hadisleri inkar eden elli kişi bulur. Namazı üçe indirse elli kişi bulur. O kafada. vahide. <gülüyor> o gün benim sünnetime uyan tek kalır, yalnız kalır. Gurbette gibi kalır. Kendi memleketimizde gurbette gibi değil miyiz? Şu milletimizde bakış açılarını görmüyor musunuz? Kendi yani öz memleketimizde. Efendim, e, nerede gelmiş bunlar diyorlar ya. Halbuki bu memleketin 80-90 sene evveline gitse, herkes sakallıydı, herkes şalvarlıydı, herkes cübbeliydi, kadınlar hep çarşaflıydı. Şurada geri gitse, adamlar bizi reddetmekle kalmıyor. Bunlar nereden gelmiş diyor ya? Ya kardeşim sen nereden gelmişsin? Bin senelik burada, efendim, e, Alparslan'dan beri, e, yani e, bu memleket böyle, Anadolu böyle. Yani Alparslan'a ben mi benziyorum, sen mi benziyorsun? Kusura bakma. Fatih Sultan'a sen mi benziyorsun, ben mi benziyorum yani? Ne oluyor? E bir de yani tamam kendin istediğin gibi giyiniyorsun da beni niye yatırgıyorsun da bu nereden gelmiş diyorsun ya? Ben, senin buna ne hakkın var? Ben sana nereden gelmişsin diyor muyum? Demiyorum. Biliyorum ki bizim memleketin evladısın yani. <gülüyor> biliyorum. Biraz modalara uymuşsun ayrı dava. E ben biliyorum sen bizim memleketin adamısın. Sen niye beni bizim memleketin adamı görmüyorsun? Ha, i̇şte gariplik deme gurbet deme Yani gurbet, Arapça gayın Yalnızlık yani insan, yani şimdi, ne bileyim ben ya... ...bazen Almanya'da, Kanada'da, İtalya'da, bu kıyafet bu kadar yadırganmaz. Türkiye'de, Anadolu coğrafyasında İslam şekli kıyafetinin yadırgandığı yerleri görüyoruz. Onun için zaman bozulmuştur. Kimse kimseye iyiliği emretmez, kötülükten ne etmez hale gelmiştir. Bana ne vereme lazımcılık çoğalmıştır. Bu noktada buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın dininin ilminden bir mevzu öğrenip de şu milletin itikadını, amelini, fıkhını, e, helal, haram husustaki fikrini düzgün, düzelteyim diye. Düzelteyim diye efendim e, bir şey öğrenip de tabii ki öğretmek için öğrendiğine göre demek öğrenmekle kalmayacak, öğretecek. Bu kişi yetmiş sıtlık sevabı alır. Bu ne demek ya? Bir bile peygamberden bir aşağı mertebede, 70 sıddık kadar zaman garip olduğundan ne, ne gibi yazın sebze, meyve bol olur diyelim mi ucuz olur. E, Kışın serelerde yetişir, az olur, pahalı bah olur. Biz şimdi serada yetiştirme gibiyiz. Onun için dinle uğraşan, dil ilmi öğrenip öğreten insanların kıymeti, de değeri fazla olur. 70 sıddık cevabı almak istemiyor musunuz? Onun için mutlaka öğrendiklerinizi öğretin ya. Sitenizde paylaşın, Facebook'unuzda paylaşın. En az biz kendi Facebooklarımızda parçalıyoruz, bölüyoruz, başlık atıyoruz. Size bu kadar emek Onları paylaşın. Yavucu ben neyi seçeyim şimdi, neyi, neyi seçeceğimi de bilmem ne atacağım şimdi. E mübarek insan kendini dinledin. Bir de bizim e, konuştuklarımızdan at millete. Çıksın önlerine onların da. Arkadaş gruplarınıza atın paylaşın İslam'ı. Yetmiş sıttı kolay mıdır arkadaşlar? Ve'an İb-i Reynes'e r.a. kâle kâle Rasûlullah sallallahu teâlâhu aleyhi ve sellem Şuraya baksana. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu ne acayip ant-ı şerifde? Ebu Naîm Hülyetül Evliyada var. E, Hafız Müzri zaten tergib-i tergib yetiyor bize de. Mâ min raculin, hiçbir adam yoktur ki tealleme öğrendi kelimeten bir kelime. Kelime demek kelam aslında. Ve kilmetun biha kelâm mukadduem diye Nahif'de var. Yani kelimeyle kelam kastediliyor. E çünkü kelime deyince, kelime ne demek? İnne bir kelime şimdi. İnne. İnneyi öğrendin. İnne muhakkak. E şimdi adama inne inneyi mi öğreteceğiz? İnne ne anlar adam? Yani kelime demek bir kelam yani. Tamam mı? Ee, ev kelimete iki kelime yani iki kelam. Ev selazen üç kelam. Ev dört kelam. Ev kamsen beş kelam. Bak birden başladığı 5'e kadar çıktı. Ama bunlar neyle ilgili kelamlar? Neyle ilgili yani? Çay çok güzel olmuş. Bizim köyde sel olmuş. Bu, bu değil yani. Bu kelamlar minfaradallahu azze ve cel Allahu Teala'nın farzların farz kıldığı hükümlerle ilgili. Farz kıldığı hükümler. Nedir efendim? As-salatu din Namaz dinin direğidir. Al sana bir kelam. Mübtedâ haberden oluşan. Namaz dinin direğidir. Fe men bu direği ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. Al sana ikinci kelam. <gülüyor> Namazı terk eden dinini yıkmış olur. Al sana üçüncü kelam. Anladın mı? Allah'ın farzlarıyla ilgili. Ondan sonra efendim e, abdestle ilgili farz. Gusülle ilgili abdestin farzu dörttür. Diyelim. Vacipleri şunlardır. Bunlar hep Allah'ın farzları ile ilgili. E, namazın farzları şunlardır. Namazda kıyam farzdır. Kıraat farzdır. Kıraat şöyle olacaktır. Fatih okumak vaciptir. Bak kelam oluyor bunlar. Fatih okumak namazda vaciptir. Oldu bir kelam. E şimdi ben burada mesela 10-15 kelam konuştum şimdiye kadar. Hepsi de farz. Zekat farzdır. Zekat e, insan malının kırkta biriyle ilgili farzdır. Ancak Borcum bunlardan düşer. Kesin alacaklarım bu hesaba girer. Üzerinden bir sene geçmesi farz olması için şarttır. Bak zekatla ilgili 5-10 tane şimdi farz vacip söyledim size. Anladın mı? Ramazan orucu farzdır. Oruç tutan yemekten içmekten cinsi uzak durması farzdır. Hac farzdır ama yol emniyeti şarttır. Sağlık sıhhat olması şarttır. Hacın farzı üçtür. Anladım. İşte onların da beyanı şimdi mesela. Arafat'ta vakfe. Arafa işte Zülitçe'nin dokuzuncu gülüdür. E şimdi bunları açtıkça açarsın yani. İlmihalde bunlar dolu. Bizim iman-ı İlmihalde neler var? Dolu farz var yani. Farzları anlatıyor orada. E şimdi allah Teala'nın farzlarından bir kelam olsun. Bir kelam ya. Yani peş peş edemiyor onu. Ya bir, ya iki, ya üç, ya dört, ya beş. Ya bir farzı bile öğrenmekten aciz misiniz? Bir farzı öğretmekten, duyurmaktan aciz misiniz? mu <gülüyor> bir adam öğrenmeye çalışırsa, hünne bunları. Bir kelam, iki kelam, beş kelam. Ve yuallemu sonra öğretirse, hünne bunları. Ya üç beş tane bir şey öğrenemeyecek kadar hafızanız bozuk mudur sizin ya? Siz neler kafanızda tutuyorsunuz? Ne sanatçılar, ne şarkıcılar, ne zurnacılar, ne futbolcular. Siz bu kadar isimler, bir şeyler ezbere yuttunuz ya. Üç beş tane Allah'ın farzını da kafanızda tutamıyor musunuz? Kafanda tutamıyorsan kitabı önünden oku, aç da oku. Birine öğret. Bir adam Allah Azze ve Celle'nin ile alakalı bir iki üç dört beş kelam dahi okusa öğrense ve dinlese öğrense Sonra onları öğretse illa dekel cennet Allah için yaparsa din için yaparsa bir Müslümanı kurtarmak için ne için olacak ki yani millet sana alkıştasına aferin mi desin diye yapıyoruz 40 senedir ben bu şey yapıyorum yani bir kişi beni beğendi de beğendi diye e, Efendim konuşmamı mı artırdım veya bu kadar insanlar aleme gidiyorlar. Ahmet Akansları, Turluş kökleri, bilmem neleri, üvütçülerleri, çarşaf, çarşaf, işte salam sana. 20-25 senedir ben gazetelerde haber olmuşum yani. Ben yeni haber olmuyorum. Ta 28 Şubat'tan başlasa 20 sene oldu. Ondan da evvel vardı. Ondan beri hedef. E ben şimdi o kadar insan beni beğenmiyor diye hiç konuştuğumdan geri durdum mu? E durmadım. Demek insanlar beğensin diye yapmıyorum yani. Beğensin diye yapsam beğenmeyenlerden etkilenirdim. Niye etkileneyim ya? Bir Müslümana bir farz anlatıyorum ya. Resulullah ne anlatıyorum. Efendim. Vehhabiler beğenmemiş, şia beğenmemiş. Bana ne? Darlan yatağına ayrı sersin. Ben hak bildiğimi söylüyorum. Bir insan Allah için bir kelam, iki kelam, beş kelam öğrenir de bunları öğretirse mutlaka cennete girdi. Mutlaka sizden her birinize bu müjde vardır. Yapıyor musunuz bu işi? Bakın farkındaysanız öğrenirse de kalmıyor. Temik hadis-i şerifteki 70 yıllık müjdesini insanlara öğretmek için öğrenirse. Bu hadis-i şerifteki müjde de öğrenir de öğretirse. Onun için mutlaka tebliğci olun. Mutlaka davet edin. Mutlaka yani şu anda imkanlarınız çoğaldı. Telefon mesajları, whatsapp'lar. Efendim ne bileyim yani herkese size ulaşma imkanları sağladı. Bu kadar çevrenizde insanlar var. Bunlarla görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ya hoca ben işte ben böyle bir şey söylediğim zaman adam beni Whatsapp grubundan siler. Silsin sen de kurtulursun ondan. Efendimiz öyle der. Efendi Ala der, efendi babamız öyle der. Yanınıza biri geldiği zaman ona İslam'dan dinden bahsedin. Severse sevinirse bir şeyler öğrenir. Siz de kazanırsınız. O da kazanır. Yok bundan memnun olmazsa da Efendim senle arkadaşlığını keserse e sen de öyle bir Allah'ın dinini istemeyen adamdan kurtulmuş olursun. Bir uğursuzdan kurtulmuş olursun yani. Allah'ın dininden, ilminden rahatsız olan adama, adam ne lazım sana arkadaş? Ne lazım? Onun için siz yani insanlara dinden ilimler öğrenip aktarın. Bu noktada faydalananlar çok olur, siz de cenneti kazanırsınız. Yok bazıları rahatsız olmuş da bilmem ne de ben seni engelledim. Engeller, sen engeller. Allah da senin Cennetten engeller. Allah Allah. Sen, ben sana ne dedim? Namaz farzdır dedim. Niye rahatsız oluyorsun? Kılmıyorsan gavur demedim ki sana. Haramdır. Bak ahirette azap var. Birbirimizi uyaralım arkadaşlar. Bugün Cuma'dır. Cuma gitmek lazım. Hadi abdestlerimizi tazeleyelim arkadaşlar. Ne var? Ne var bu sunumlarda yani? Birbirini taciz eden, hakaret eden, vay namazsızlar, namaza gitmeyenler şöyle bozuk adamdır. Böyle bir şey den denmez ya. Böyle bir şeyler demeyin diyorum 50 kere, böyle terbiyesiz mesajlar atılır mı insanlar birbirine? Alttan alarak, ne olur kardeşlerim işte birbirimizi uyaralım, bak benim de günahlarım var işte beni uyarın, böyle. Bu insan mutlaka cennete gider diyor. Onun için Kâle Ebu Reyr radıyallâhu bu hadis şerifi naklettikten sonra, Ebu Reyr Hazretleri buyurdu ki, فَمَا نَسِيْتُ حَدِيْسًا Ben artık bir hadis unutmadım, بَعْدِ mu سَمِعْتُمُوا ne?" Bu, bu sözleri duyduktan sonra min Rasûlillâhe sallallâhu aleyhi ve sellem. Rasûlullah aleyhi ve sellem'den bu hadisi duyduktan sonra hiçbir hadisi unutmadım diyor. Bak, Ebu Ureyl'in binlerce hadis-i var. Benimki de bize ulaşamayan kadar vardır. Sırf kitaplarımızda bize ulaşan ilimleri binlerce. Niye? Çünkü diyor, baktım ki bir şey öğrenip de Müslüman'a öğretirsen mutlaka cennete girdi buyurdu ya diyor. Onun için Efendimiz'den duyduğum her şeyi çok tekrar ettim. Onu anlattım, önüme geleni anlattım. ...görüştüğümü anlattım, konuştuğumu anlattım, çok tekrar ettim. Biliyorsunuz ezberlemenin en iyi yolu, unutmamanın en büyük ıı, çaresi tekrar etmekti. Bir şey tekrar edilirse kafaya yerleşir. Tekrar edilmeyen şey silinir gider. Onun için bu müjdeyi duyduğum cennete götürecek bu amel, ilim öğrenip öğretmek, insanlara din ilmini yaymak, öğretmek. 13'ün diyor, ben bu işi heves ettim. İlla da cennete girmek için her duyduğumu tekrar ettim, tekrar ettikçe de unutmadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de. Duyduğum bir hadisi bile unutmadım diyor hiç. Niye unutmadım? Çok tekrar ettim. E biz niye unutuyoruz? E sohbette bir şey dinliyoruz. Kimseye bir şey anlatmıyoruz. Anlatmadığın şey de kafanda kalır mı? Onun için mutlaka efendim amel etmek lazımdır. Bir hadis-i şerif daha okuyayım bitireyim. İbn-i Mace, İsnâd-ı Hasen'le ediyor. Bu hadis-i şerifte de. Hasen radıyallahu anh'tan e, geliyor. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Kainatın Efendi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ne buyurdular? Eftalus sadakati. Sadaka çeşitlerinin en faziletlisi hani sadaka nedir? Adama ekmek versen sadakadır. Su versen sadakadır. Muhtacıya yemek versen sadakadır. Elbise versen sadakadır. Yani hep şey sadaka. Hani zekat tabii farz olan. Zekatın farzın dışındaki verilenlerin hepsi sadakadır. Hatta biliyorsun hadis-i şerifte ...güler yüzle karşılaşmak bile, bir Müslümanın yüzüne gülmek bile sadakadır. Yani sadakanın e, türleri çoktur. Hatta yine Bukhari hadise ne diyor? Hanımının ağzına efendim e, koyduğun bir lokma ekmek veya çoluk çocuğun üzerine giydirdiğin elbise veya çoluk çocuğunu yedirdiğin yemek bile büyük sadakadır. Niyet edersen, ben Allah için yapıyorum bunu niyet edersen, çocuğunla çoluğuna bakmakla mükellef olduğun halde o bile sadakaya sayılıyor. Yani allah Teala zaten mükellefsin, ırgat gibi çalış da bak çoluğun çocuğunu, bana ne, ben sana sevap mı vereceğim demiyor. E diyor ki bak helalından kazandın, haramdan da kazanabilirdin. Faiz, rüşvet, yalan dolan yapmadın. Helalından kazandığın için çoluk çocuğuna yardım, yani harcama diyelim ona, harcama sadaka sayıyor. E şimdi burada diyor sadaka çeşitlerinin en fazla en nedir? merul يَتَعَلَّمَ ilmen Müslüman bir kişi ilim öğrenecek. Sümmeyi öğünme sonra onu öğretmesidir ekahul muslima bir diğer Müslüman kardeşine öğretmesi. O zaman benim sadakalarım çok oldu ya. 40 senedir sadaka dağıtıyorum yani. Elhamdülillah ahirette kurtulursam bundan kurtulacağım. İlmimin zekatını da veriyorum bildiğim kadarıyla. Zekat kaça göredir abi? 40'a 40 40'ım neyse 40'ım dese zekatım o yani ne biliyorsam. Ama bildiğimde eksik etmiyorum anlatmayı. Gizlemiyorum da. 13'ün e, sadaka e, yani inşallah kurban olduğum biraz para, maddi sadakalarım zayıftır herhalde. Oradan da biraz artırmam lazım tabi gücümün nispetinde sadaka çok vermem lazım. Hepimizin vermesi lazım. Az sadaka çok belayedef eder. Ama e, parayla verdiğimiz sadakalarla de çok başa demeyiz. Şimdi beni dinleyen ne kadar insan var? Bilmiyorum yani milyonları geçebilir. Yani her sohbeti dinlemez de bir o dinler, bir öbürü dinler. Bir devri aynı meselesi var yani. İlla ki izleniyoruz. E bu noktada bu kadar insana ben ekmek verebilir miyim yani? aşura dağıtabilir miyim yani? E kur, koyun kessem dağıttı, getirebilir miyim yani? Yüz binlerce insanı getirebilir misin? Bir evine adam çağırsın, 50-60 kişiyi geçemiyorsun. Ha ama öğrendiğim ilimlerden Müslüman kardeşlerime faydam olsun diye para almadan, pul almadan, kimseden beğeni beklemeden, itibar beklemeden Allah için öğretiyorsam işte size de teşvik için söylüyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Kendi Facebook'larınızda, WhatsApp gruplarınızda, kendinizden Kaç kişiye? E sen ne kadar? Sen de orada var 50-100 kişiye nasıl sadaka vereceksin yani? Yardım yapacaksın. En büyük sadaka hayır ve nafile ibadet. Sadakaların en... Sadaka şu demek. İyilik yapmak demek yani. Şimdi iyilik yapıyorsun. Adama ekmek verdiğin zaman bedenine iyilik yapıyorsun. İlim verdiğin zaman ruhuna iyilik yapıyorsun. Adama bir karyola verdin, battaniye verdin. Tamam bir kış yardımı yapıyorsun. Bir iyi bir şey. Ama bu ölene kadar fayda eder. Adam şimdi ölse, iki gün sonra ölse o battaniye ona daha yaramaz. Ama öğrendiği ilim ona yarar. Kabirde de, mahşerde de Rabbim kim soracaklar? Rabbim Allah diyecek. Nereden öğrendi? E, bir Müslüman öğretti de öğrendi yani. Hocaları öğretti veya sizin gibi kardeşler birbirimize öğretiyoruz. E, o zaman Allah'ın dininin ilimlerinin faydaları ekmek gibi, battaniye gibi Tamam mı? Bir öğünlük, bir dönemlik, bir mevsimlik değildir. Maddi sadakaların süresi vardır, zamanı vardır, dönemi vardır. Acaba bir eti bir, bir zamana kadar tutarsın, ondan sonra yemezsen çöpe atarsın yani. Her şey sürelidir. Faydası da sürelidir. Vücudundaki kalorisi şey ne zaman ne zamana kadar sana enerji verecek? Tabii ki hayır yapacağız, sadaka yapacağız, insanlara ekmek vereceğiz, aş vereceğiz, su vereceğiz, ayrı bir şey. Ama onlar efendim ve fanidir ve geçicidir. Ama Allah için okumak, Allah için okutmak, Allah için öğretmek, Allah için sohbet dinlemek, Allah için paylaşım yapmak, Allah için bu dersleri aktarmak, öğrenip öğretmek sadakaların en faziletlisidir. Allah Teala cümlemizi e, yarın ahirete insanlara çok faydalı olan e, -nas, -nas. insanların en hayırlısı insanlara menfaat verendir. E menfaatin en hayırlısı da ebedi ve sonsuz olan menfaattir. Onun için insanların en faydalısı insanlara ahiretleri bakımından yararlı olandır. Tabi dünya bakımından da yararlı olduğundan sevap alır. Ama ebedi ahiretlerine fayda verenler en faziletli makamları, mertebeleri elde ederler. Rabbim cümlemizi iyi öğrenen, iyi belliyen, iyi anlayan, iyi dinleyen, iyi okuyan ehl-i sünnet itikadını, amelini, güzelce belleyip on sonra insanlara öğretmeye muvaffak olan saadetli bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Aminu sallallahu aleyhi ve Muhammedin sellem.